Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'da kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Yeni bir mesleğimiz var dedik. Fırıncılık pastacılık üzerine. Evet, başladık. geçen hafta başladık. Devam, devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Hatırlatmadan önce geçen programda olduğu gibi Sibel Horada coşkun bizim destekçimiz olsun, bugün de evet. böyle güzel bir şeye de denk geldi. Fırınlar, pastalar, çörekler, ekmekler. Oh mis gibi. Gidiyoruz. Evet, sosyal medya. İşte ee, Instagram'ımız var aynı isimli, Twitter'ımız var. ...Kalmusla Güreş ...bir de Gmail adresimiz var... ...bize ulaşabilirsiniz... ...hatta ulaşıyorsunuz... ...çok teşekkür ediyoruz... ...sevgili dinleyicilerimize... ...zaman zaman Twitter'dan... ...güzel şeyler paylaşıyorlar... ...bazen bizim <gülüyor> kullanmadığımız... ...bilmediğimiz bilgiler de geliyor... ...onları da değerlendiriyoruz... ...erken gelmişse... ...bir sonraki programda bahsediyoruz... ...değilse Twitter'dan... ...hatta geçen programımızda... ...gene bir bilgi gelmişti... Gerçek şey adı e, bu mu bilmiyorum ama Ortaç Besi hesabından e, Muğla'da genellikle yaşlıların fırına hurun dediği bilgisi geldi. Hmm. Biz de bu FH değişikliğinden bahsettiğimizde ha tamam şimdi hani neden fırın hurun olmuş onu anladım gibi bir bilgiyi hmm. de paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. E, Keza e, bizim gene sevgili Didem Genç Türk'ümüz e, radyodan Uğur Bir Yol'un Hemşinli Pastacılar e, kitabından ve belgeselinden bahsetti. Hmm. E, onu bir paylaşalım. E, Ondan bahsedeceğim zaten. Evet, sen bahs şey, evet. Belgesel Tamam işte orada ben bir şey daha öğrenmiş oldum hep bu Rusya ve Polonya'dan öğrendikleri bilgisi vardı İran'da tabii, tabii. ekleniyor o bende yoktu onu evet. öğrenmiş oldum Aha. Efendim şimdi biz çeşitli röportajlar yaptık tanıdığımız tanımadığımız bazı fırıncılarla pastacılarla konuştuk o bilgileri paylaşarak ilerleyeceğiz biraz Buyurunuz efendim Efendim, e, şimdi e, şu fırından mı başlasak? İstediğimden başlayacağım ben. Tamam. E, şimdi ben moda fırını ile konuştum. E, baya bildiğimiz klasik ekmek simit fırını bu. Çünkü Hı -hı. artık fırın deyip baya bir pastaneye doğru gidiyorlar. Evet. Onların bu konudaki fikirlerini de öğrendik. Ee, şimdi bu eskiden e, gerçekten Karadenizlerin çok ağır bastığı e, muhabbetini hem pastacılarla hem fırıncılarla yaptık. Artık e, Kastamonmalıların, e, Ağrılıların, Adıyamanlıların da hayli ağırlık kazandığı hmm. bilgisini aldım. Safranbolular da var. Doğru, Safranbolular da var. var. E, Şenol Usta ile konuştum bu arada. Tam böyle bembeyaz, unlarla şeyden geldi. Sağ olsun e, Şenol Bey, Şenol Usta. <gülüyor> Fırının başından. E, fırınla pastacının <gülüyor> ayrımından bahsederken şeyi söyledi. Çok da böyle dürüst ve içten bir insandı. E, hani bazıları hep kendi mesleklerini övmeye daha e, ağırlıklı konuşurlar ya. Şey dedi yani e, hani fırıncılar da artık yapıyor ya o kurabiyeleri kekleri hı hı hı. falan. Şimdi pastacı daha iyi unu kullanır. Yani o pastacının işidir. Hı hı. Hani bizim aldığımız 3 liralık un yerine o 5 liralık unu alır. Yani gerçek pastacıysa tabii ki. Hı hı. Daha ee, iyi malzeme kullanıyorlar. Evet. Böyle bir şeyden bahsetti. Tabii ki pastane ürünlerinden bahsediyorum. Ee, yapılışla ilgili bir takım tiyolar hı hı. aldım. Sende de var sanırım. Hı hı. Ee, mesela ben fırına buhar verildiğini bilmiyordum. Evet. Öyleymiş ee, ekmeğin daha canlı ve parlak görünmesini ve güzel bıçak açmasına sebep oluyormuş hani Aha. o kesik kısmı ee, yoksa iyi olmuyormuş ee, hatta dün dedi sular kesildi ekmekler şöyle oldu falan diye anlattı bana su önemli tabi Önemliymiş ee, sonra e, gene e, bir papatya fırınımız var bizim oralarda Murat Bey ile konuştum o yazın e, buharla suyla birlikte ekmeği bir de e, yoğururken su konuyor ya buz koyuyorlarmış yazın çünkü derecesi çok önemli hamurun hı hı. E, normal su yetmiyormuş gerekli sıcaklığı bulmaya hı hı. buz ekliyorlarmış e, hamurun 22 derecede olması gerek dedi Şenol 22-25'i asla geçmemesi gerekiyormuş altına düştü mü üstüne çıktı mı kabuklanma koruma veyahut hamur olma gibi şeyler ha. yaşanıyormuş fırınlama aşamasında da e, 180-220 derece arasında oluyormuş fırınlama ha, evet Şenol sonra... da 210 ideal dedi evet, yani 180-220 arası bu ekmek türüne göre de değişebiliyormuş evet. ben de sevgili arkadaşım Bayram bana verdi bu bilgileri ee, devam et istersen ben sonra katkıda Devam şey hamur kesinlikle rüzgar almayacakmış. Yoksa kabarmazmış. Hmm. Bunu hiç bilmiyordum. Ee, sonra şey bilgisini aldım. Bunlar hep moda fırından geliyor. Ee, kara buğday hep böyle deniyor ya bir de bazen neredeyse siyah yakın ya da koyu hmm. kahverengi ekmekler var. Ee, içine malt unu e, katıyorlarmış. E, hatta malt unu dışında bir takım e, malzemelerden de bahsettiler. E, hemen şey e, papatya fırından murat Bey'den aldım. Rogena diye bir boyadan bahsetti. Hı. Bayağı boya katıyorlarmış yani ekmek koyu renk olsun diye. Ee, insanlarda. da Aa, en doğalı bu şeklinde alıyorlarmış. Aslında <gülüyor> Rogena evet kullanılabilen bir boyaymış. Ama gene de boya yani. Evet. Böyle başka ekşi mayanın hem sindirimi kolay hem de dayanıklı olması açısından gerçekten de sağlıklı olduğundan bahsetti. Çalışma saatleri sen de bahsetmiştin. yani Gece 12'de başlayıp sabah 5'e kadar süren bir süreç var aslında. Bu mesai saatleri dediğin gibi genelde dertli. dertli. ...çok emek yoğun çalışıldığı için... ...hemen emek kelimesini çıkaralım evet, mı? Evet, tabii yani ekmekçilikte... ...yani fırında çok önemli. Şey de yok, bayram yok... Şey... Tam evet. tersi hatta bayram evet. seyran pastanede de öyle. Evet arkadaşım sevgili arkadaşım bayram kalyoncu söyledi emek endeksi ve buna dair tabii hani bir takım e, beklentileri de var aslında ama maalesef. Bayrama e, bayram e, yok yani. Evet bayrama bayram yok <gülüyor> 7-4 çalışıyorlar. Evet. E, fırında kullanılan temel araç ve gereçlerden hani biraz bahsetti işte hamur yoğurma kazan önemli hamur kesme makinesi. ...hamur yuvarlama makinesi... ...bunların hem elektrikleri var... ...hem de e, şey mekanik olanları var... ...baston işleme makinesi diye bir şey var... ...pasa var, işte fırıncı küreği... ...geçen programda da bahsettik... ...bunlar önemli... Hmm. ...iki tip temel fırın var işte... ...kara fırın ve taş fırın... ...bunların en temel farklılıkları aslında... E, ...kara fırında... E, ...hem e, hamur pişiyor... ...hem de... E, e, ...işte içinde yakacak olarak kullanılan... E, ...odun vesaire hepsi pişiyor. Bir Hep hepsi bir arada. Sonrasında temizleniyor fırın ve hamur e, konuluyor. E, o aşama bittikten sonra taş fırında bu hazneler farklı farklı. Ayrı. Evet ısınma alanıyla hamurun piştiği alan farklı. He. Dolayısıyla taş fırınlar daha sağlıklı, daha sağlıklı dedi e, arkadaşım Bayram sağ olsun. E, üç temel ustadan bahsetti aslında bir hamuru yo yoğuran usta. Önemlidir ve birbirlerinin alanlarına pek girmezlermiş. Ha. Ee, hamura işte baston şeklini veren o ilk halinden sonra ekmek kıvamına getirme işi biraz baston o uzunlamasına. Ha. E, yani baton ekmek değil baya normal ekmeğe e, de baston ifadesini evet. kullanıyorlar. Bir hmm. de hamuru pişiren usta çok önemli ve genelde dediği gibi birbirinin işlerine karışmıyorlar, e, karışmıyorlar. <gülüyor> hmm, ben de şey papatya fırındaki Murat Bey birbirlerinden de hani haz etmiyorlar demeyelim de herkes kendi yaptığı işi daha çok beğeniyor yanı bayağı ağır basar bu fırıncılar dedi de. hmm. hani onun ekmeği benim ekmeğim şeklinde hmm. Evet, e, ben de girmişken bu gideyim mi şeyden, hı hı. işte e, bir takım e, tiyolar gene devam edecek olursak, papatya fırından Murat Bey'den gelen... Ee, bu e, şeye e, fırıncının eli hikayesine aslında pastacılarda değindiler yani gerçekten usta bile olmuş olsa bazı ustanın elinin başka olduğu ha. onun çıkan ekmeğinin aynı ayarlar ve aynı orada verilen tarif bile olsa başka türlü olduğu genellikle daha sabırlı ustanın daha iyi iş çıkardığına dair ortak bir söylem var ben e, bu hemşinli e, pastacılardan bahsediyorduk işte TRT'de pastacı uşaklar diye bir belgeseli dün izleme fırsatı hmm. buldum. Orada elin dişileşmesi tabiri kullanıldı bir fırıncı tarafından ay ne güzel bir ifadeymiş ee, Böyle işte demek ki de, deneyimlemek işte biraz daha estetize olması evet, ile evet. ilintili bir şey yumuşaması dedi ee, evet. dün de bana bir pastacı gene fırın işinden gidersek bu kara kılçık ve CS unlu ekmeklerinin mayalanmasının da pişme süresinin de daha uzun olduğunu Hı -hı. öğrenmiş oldum zaten daha tok tutan kendileri de tok olan ekmekler bunlar ee, ...ruşeyimin e, başakta yüzde üç oranında bulunan bir şey olduğunu... ...o yüzden gerçek ruşeyimli ekmeğin daha pahalı olduğunu... Aha. ...bir de omega üç açısından çok zenginmiş ama tabii... ...hani bir ruşeyimli deyip e, ekmeğin onda birinde de ruşeyim olabilir... E, ...onda sekizinde de ruşeyim olabilir... ...orada artık fırına güvenmekle ilgili bir noktanın üzerinde durdular ve gene ekşimaya övüldü papatya fırında da doğal maya oluşu hı hı. E, sebebiyle e, hatta insanların çok bilmediği hani ekşimayalı deyince hafif ekşimsi bir tat bekledikleri bazı insanların gelip bu ekşimayalı değil diye şikayet ettikleri <gülüyor> oysa sadece doğal maya demek olduğu falan falan Fırınla ilgili e, tiyolar bunlar. Onun dışında bir glüten bilgisi var. Tabii e, glüten malum böcekler e, musallat olmasınlar diye miktarı çok arttırıldı son yıllarda. Hı -hı. E, hani böcek bile yemiyor aslında asalaklar yemiyor. Çünkü o kadar glüten zararlı ama bize yediriyorlar o kadar Hı -hı. gluteni gibi bir hikaye var. Japonya'da bir ekmek ustasından bahsetti Murak Bey, menekşeden, bildiğimiz menekşe çiçeğinden maya yapıyormuş Keremcim. Hmm. Çok İyi yetenekli insanlar var. Bir ne kadar incelikli işler yani <gülüyor> o incelik kısmından bahsetti. Parçamızı girip... Girelim. Evet devam edelim. Şimdi bir e, filmin e, soundtrackinden aslında çalacağız. Bu Ofir Raul Grazio'nun bir filmi İsrail'li yönetmen. Müzikleri Dominic Charpentier yapmıştı. Cake Maker filminin soundtrackinden biraz dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'dayız. Fırıncılık, pastacılık, fırıncılar, pastacılar devam. Filminden de çaldık. Devam. Ee, ben e, moda fırınında çalışan bir arkadaştan çok ilginç bir bilgi öğrendim. E, o da Karadenizli. Çocukluğu oralarda geçmiş. E, 12 kişilik bir aile. Bazen mısır unu çok azaldığında büyük babası gürgen ağacının kovuğundan bir iç parça çıkarıyormuş. Hı. Onu öğütüyorlarmış. Un haline getiriyorlarmış. Mısır ununa katıp ekmek yapıyorlarmış hmm. çok ilginç geldi evet. biraz yoklukla ilgili bir şey tabi ama bir yandan da onu kullanılıp yenilebilen bir hamur olması da çok ilginç Hı -hı. E, artık fırıncılardan aldığım bilgileri tamamlıyorum burada pasta ile ilgili çok ilginç e, bilgiler var çünkü sadece ilk programda da bahsetmiştik biraz askıda ekmek Hı -hı. bu bana ekmek ziyanı konusunu da anımsattı hele eskiden çok bahsedilirdi şu kadar ekmek denize atıldı çöpe döküldü falan Şimdi en azından belli bölgelerde bir ziyan azalmasından bahsettiler. Ee, özellikle hayvanları beslemek için ekmek alanlar çok oluyormuş. Hatta adını bile anmak istiyorum. Yani konu e, fırıncı pastacı ama ben yine hayvan konusuna getirdim. Ayşe Haseki Hanım diye bir hanımdan bahsettiler. O bölgedeki bir sürü fırını dolaşıyor. Oradaki ekmekleri, porçaları, kıymalı diğer malzemeyi de alıp özellikle yol kenarlarına bırakılmış falan böyle e, beslenmişler. Zor olan köpekleri besliyormuş hmm, Her şeyi döndürmek Hı -hı. mümkün Keza bölge muhtarlarına haber verip Yoksulları bize haber verin Ekmekleri ona yollayalım diyen fırıncılar varmış Böyle canım evet, şimdi pastacılarla ilgili Kısaca biraz bahsedeyim ee, Uğur Bir Yol'un kitabı da var ee, Gurbet pastası Hı -hı. diye Aynı zamanda belgeseli de var NTV'den bir dönem yayınlanmış bu yokluktan bahsederken Doğu Karadeniz'in tabii hani doğası. coğrafi olarak doğası biraz sıkıntılı olduğu için tamamen hani ekonomik nedenlerle bir dönem bir bölgeden özellikle Çamlı Hemşin Hemşin bölgesinde bu kaç karlar civarındaki insanlar geçimini sağlamak için ...19. yüzyıl başında... ...Rusya, Polonya, İran gibi Heh. ülkelerde... ...lokantacılık, pastacılık fırıncılığı öğreniyorlar, gidiyorlar. Sadece fırıncılık ve pastacılık değil, aynı zamanda lokantacılık, hatta lokantacılıkla da ilgili. Aslında baktığın zaman İstanbul'u da rastlarsın, Çamlıhemşinler, Kadıköy'de de vardır. Doğru, bir çok gitmiştik iyidir. beraber. beraber. Ben de hemen bir giriş yapayım. Ee, gene Kadıköy'deki <gülüyor> Pasifik Pastanesi, o da çok eski pastanelerden biri, 64'ten biri. Sertaç Bey'le konuştum. O biraz sosyolojik olarak da konuya yaklaştı. Yani İstanbul'a gelmek, Rusya'ya gitmekten çok daha güçmüş hemşin için ve burada bir yaşam tutturmak bir şey öğrenmek o yüzden kolayca hep Rusya'ya gidiyorlarmış tabi yakın olduğu için Batman tercih ediliyor Rusya ve Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri haricinde Hı -hı. Ee, en çok işte dediğim gibi başka kentler olarak Varşova, Petrograd, Tallin, Moskova Mugilov, Berdişev Odessa, Sivastopol Yalta, Kefe işte Kazan, Tiflis, Rostov, Poti gibi kentlerde ee, göç edilen yerler ama e, Ekim devrimiyle birlikte e, Orada iş ol, yapma olanakları azaldıktan sonra eee. Tekrar bir geri göç başlıyor Sonrasında da Türkiye içinde Özellikle İstanbul haricindeki şehirlerde Pasta, ...pastaneler açıyorlar, fırınlar açıyorlar. Evet, aynı şeyi söyledi Sertaç Bey de. Bolşevik ihtilaliyle, ihtilalle beraber... E, ...hani pastacılık tabii ki... ...her türlü lükse biraz olumsuz bakılmasıyla... ...oraya giden özellikle yabancıların... ...artık oradan dışarı çıkmaları ve... E, ...tabii memlekete geliyorlar. Bizde memleketli olayı çok önemlidir ya... ...hangi şehre gittiyse öbür Karadenizlileri de çağırıyor... ...ve gittikçe artan bir Karadenizli... Evet, hatta iddialar Türkiye'nin her ilçesinde... Ee, varız diyerekten ha. e, hatta pastacılığın Türkiye'ye iki koldan yayıldığını anlatıyor yazısında işte Uğur Bir Yol bu hemşinli pastacılarla ilgili hmm. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir makaleden aldım yazıları biri gayrimüslimler sayesinde İstanbul'a diğeri de işte hemşinler tarafından Anadolu'ya yayılıyor. Hatta bir pastacılar festivali yapılıyor her sene. Çan Öyleymiş. 20-21 Mayıs arasında. Ama yakın zamandır yapılıyor demişti evet, bana şey. Evet. Çok uzun galiba ilk evet. ilki. Devam ediyor. 2018'de de yapıldı. Bir farklı bir hikaye de var bende. Hı -hı. E, gene bir Elif Pastanesi vardır. Çok eski 1959'dan. E, büyük dedeleri Polonya'dan Hı -hı. geliyor. E, hatta eşi de Polonyalı aslında. Çıkış Karadeniz. Önce Rusya'ya sonra e, Polonya gitmişler. iki Karde'ye e, tam işin şeyini öğrenmişler yani kökünden öğrenmişler Fakat bu, bunların gelişi şeye bağlı oluyor Eşi Polonya Yahudisi hmm. e, ve 2. Dünya Savaşı patlak veriyor Almanların, Nazilerin zulmünden hmm. kaçmak için eşi alıyor geliyor Hemen Müslüman yapıyor hatta hmm. Öyle bir trajedi de var Hatta çalıştıkları yerler pastaneleri falan hep resimleri var Kullanırız birkaç tanesini ee, ben de tarihi notlar da var işte o tarihi notlara geçmeden pastacılıkla ilgili bir iki notun daha var galiba onlardan bahset istersen vallahi bayağı var Şu hızlı <gülüyor> hızlı gideyim ben meşhur Baylen pastanesine tabii ki gittim 1923'ten bu yana müzeli Igor'la konuştum ee, sistrimi. ...soyadı... E, ...o özellikle Fransa ve İsviçre kökenli pastacılıktan çok bahsetti... ...okullarının e, olduğunu... ...sonra sözcüklerle ilgili şeyler... ...bütün pastacılardan öğrendim... ...işimizde sözcükler... ...özellikle onları söylemek istiyorum... ...şimdi Milfeu Fransızca bir sözcük... ...bin yaprak anlamına geliyor... Hmm. ...fakat o kadar değişti ki kültür diyor... E, ...Mesuligor... E, ...gelip Laz böreği mi bu diye soruyorlar diyor... Hmm. ...işte içine koyduğunuz muhallebi mi diye soruyorlar diyor... ...ama çok üzgün bir biçimde anlatıyor bunu... Ee, sonra bir Addis Ababa dediğimiz bir pasta var. Aslında Habeşistan'ın başkenti Addis Ababa ama e, bu aslında İtalyanca'da e, Mezzaluna, Fransızca'da Dömilün denilen e, yarım ay e, anlamında bir pasta. Hep yabancı kaynaktan geldiğini. Keza bu küçük eklerlerin aslında ismi Karolin'miş. Hı hı. Efendim e, hani bizim hep ballı pasta dediğimiz şey ki ondan Elif Pastanesi Cevdet Bey de bahsetti. Petit şu. ...diymiş ismi aslında... Hmm. ...o da balla hiçbir alakası yok... ...karamele batırıyorlarmış... Hmm. ...pastayı... Ee, ...sonra şey... E, <gülüyor> ...Elif Pastanesi... ...yine şeyden bahsetti... ...yeni gençler dedi... E, ...mesela Paskalya çöreğini... ...hiç tanımıyorlarmış porça zannediyorlarmış. Hmm. Ne kadar büyük porça bu diyorlarmış. Hatta bazen vitrinin dışından konuşup gülüşüyorlarmış porçanın büyüklüğüne bak diye. Onlar hmm. dışarıdan bunlar içeriden <gülüyor> gülüyorlarmış. İşte tahinli çöreği bile bilmiyorlarmış. O bana ilginç geldi. Çünkü hmm. sanki o daha bize özgü bir şeymiş gibi düşündüm. Çatalı bilmiyorlarmış. Ponçik ...bir de daha Avrupai tipler var... ...bundan da papatya fır'ın bahsetti... ...işte Paskalya çöreğini... ...Şam kurabiyesini, Saray kurabiyesini... ...bilmiyor ama hani geliyor şey diyor... ...Bagel var mı, Waffle var mı... ...Berliner var mı diyenler... Hmm. ...aslında bu kültürle beraber dilin değişimine dair de... ...beni bayağı düşündürdü... Evet. ...daha bilgim var ama biraz... Sana... ...biraz tarihten bahsedeyim... Evet. İşte ...Murat Belge'nin iletişim yayınlarından... ...tarih boyunca yemek kültüründe... ...kısa kısa notlar var onlarla... ...onlardan bahsedeceğim mayalı, hamurla fırında ilk ekmek pişirenler muhtemelen Mısırlılardı diyor. Daha sonra elen medeniyeti bildiğimiz anlamda ekmeği inceltti, çeşitlendirdi ve zenginleştirdi. Fırıncılık tabi tarih boyunca en önemli iş kollarından biri oldu. En eski mesleklerden bir tanesi. Orta çağda hem yangın hem de fare tehlikelerinden ötürü ee, ekmek fırınları kentlerin en dış mahallelerinde surların hemen içinde yerleştirilmiş. Bu da ilginç. Bu fareden dolayı hmm. Avrupalılar pek vebadan dolayı çok çekmişler. Evet. <gülüyor> Avrupa'da en önce Saint Pierre, sonra Saint Lazar, en sonunda Saint Honoré e, fırıncıların ...Koruyucu Azizi olmuş... ...bunlar hmm. var... ...bir de bu yapı kredi yayınlarından muazzam bir kitap... ...tavsiye edelim... Artun Ünsal'ın nimet geldi ekine... ...Türkiye'nin ekmeklerinin öyküsü diye... Hmm. ...orada da bayağı tarihi bilgi var... ...onlardan biraz e, alıntıladım... E, ...fırıncılar milattan önce... ...beşinci yüzyılda ilk kez kentlerde... ...ortaya çıkmışlar... E, ...bu kişiler ekmek yapmanın dışında... ...un alıp sattıkları için... ...halkın getirdiği buğdayları da... ...öğütürlermiş... Arpa, buğday, unu satılırmış da çoğunlukla buralarda. Atina'da e, ise fırıncılar arasında yoğun bir rekabet yaşanmış bir dönem. E, fırıncılık denilince işte abartılmamalı diyor yazar. Basit bir iş niteliğindeydi diyor. Çünkü dibek var, işte havan tokmağı var, el değirmeni var. Ve küçük bir fırına sahip olmak fırıncılık için evet. e, yetermiş. O elektrikli aletler falan <gülüyor> yok bahsettiğin. <gülüyor> e, Roma'da hem halk hem de fırıncılar... Ekmekleri üretiyorlardı ama ancak milattan MÖ 170'lere doğru çarşı fırınları açılmaya başlanınca halkın çoğu ekmeklerini fırınlardan almaya başlamış. E, Romalı fırıncılar seri üretime geçen ilk meslek gruplarından biridir. E, bu, bu anlamda da önemli. E, bazı sülaleler var biliyorsun işte Roma'da işte Flavianus sülalesi döneminde. ...Romalı fırıncılar... ...maaşlı kamu görevlisi... ...yapılmış... Ee, İmparator Marcus Aurelius döneminde... ...yoksullara... E, ...her gün iki ekmek... E, ...ancak tabii ki sadece Roma... ...kenti yoksullarına veriliyormuş... Hmm. İmparator Severus Aleksandrius döneminde de... ...hem iki ekmek... ...domuz yağı ve bir küp şarap... ...verilmeye başlanmış... ...üç bin kişi Roma fırınlarının önünü... ...geçilmez hale getirirlermiş... ...böyle bilgiler var... Hmm. Ee, atla çalıştırılan fırınların, e, fırıncıların işlerini çok kolaylaştıran ve hızlandıran e, büyük teknede hamur yoğurma makinesini de e, Romalılar icat etmişler. Bu da önemli şey gelişimi anlamında atla birlikte çalıştırıldığı için. Çünkü hızlanıyor. Üretilen ee, ekmekler üzerinde pişirilen ee, ...fırının damgası olurmuş... ...bizde de bir dönemde vardı hatırlarsın... ...kağıtlar... ...kağıtlar kağıt, kağıt evet, vardı... Evet. O, o hala, ...bu uygulama Hatırlanım. yok herhalde... ...ben görmedim... Çok ...hayır yok süredir. artık... Yok. ...kapayım ee, mı sen e, ben doğu, ...bir iki şey kaldı tamam. doğru Roma zamanında... ...Bizans döneminde... E, ...su değirmenin kullanılması... Değirmenciliğin fırıncılık sanatından ayrılmasına yol açmış hmm. Bunun nedeni de işte değirmenin hani kullanılması için rüzgar yahut akarsu gerektiğinden Şart. Değirmen fırından uzaklaşıyor ve dolayısıyla ayrı meslek grupları olarak tarihte yerini almaya başlıyor Doğru aslında değirmen sözcüğünü alabiliriz tabii, tabii çok yani uzun çok müddet önemli. Evet ben, ben pastaya hemen e, gene geçeyim. Şimdi e, Baylan Ligordan öğrendiğim gene ufak defektliyorlar. E, mesela bu kabartma tozu ısınma esnasında gaz oluyormuş ve çok çok güzel anlattı. Dedi ki kekin içinden kaçmaya çalışıyor dedi o kabartma ha. tozu ve kaçarken keki kabartıyor dedi. İşte o yüzden tam da o sırada asla açmamak ve oynatmamak lazım dedi fırının kapağını ya da kabı. E, maya'nın üç kere kabarmasını beklemek gerekiyormuş. Hep bunlar böyle küçük küçük tiyolar ne söylersiniz deyince. E, keza Elif Pastanesi'ndeki Cevret Bey de ile beraber tıp atıp aynı şeyi söylediler. Miktar çokluğu çıkan ürünün güzelliğiyle çok alakalıdır dediler. Yani diyelim ki biz işte... 30 yumurtayla işte 5 kilo unla bilmem ne kadar yoğurtla yapıyoruz. Hani eli ne kadar iyi olursa e, evde yapılan şey diyelim işte 2 yumurtayla, 6 yumurtayla yapıyorsun. Miktar arttıkça daha güzel bir şey çıkıyormuş ortaya hmm. o toplamdaki ne düşen lezzet şeklinde. Bunu hiç bilmiyordum. Tabi e, tabii son zamanlarda bu büyük imalathanelerle özellikle İzmit civarında olduğunu öğrendim Cevdet Bey'den. E, şey don donmuş pastalar Hı -hı. E, modası mı diyeyim nedir onların asla bu günlük yapılan pastalar gibi lezzetli olamayacağı bir de pastacıların artık çok e, azaldığı hem Mesuligor hem Cedet Bey çok bahsettiler çünkü yenilerin biraz ayran gönüllü olduğunu hemen gitmek istediklerini ee, ve işte şey e, bir bundan 20 yıl sonra o eski pastacılar kalacak mı ile ilgili ciddi kaygıları olduğunu fark ettim Artık herkes donmuş pasta yiyecek e, <gülüyor> gibi Maalesef bir diyelim. kaygıları var ee, Vallahi bitmedi pasta fırın işleri ama biz birçok şeyi Twitter'dan gene paylaşacağız Evet eksik kalan bölgeleri bir kısımları e, paylaşalım anlayalım e, İyi haftalar dileyelim. İyi haftalar dileyim. Görüşmek üzere. Al sadeniz bozulmasın. Hoşçakalın.